15. Muhammed aleyhisselatu vesselama tam ve kusursuz tabi olabilmek için onu tam ve kusursuz sevmek lazımdır. Bunun alameti de onun düşmanlarını düşman bilmek, onu beğenmeyenleri sevmemektir. Muhabbete müdahene yani gevşeklik sığmaz. Aşıklar sevgililerinin divanesi olup, onlara aykırı bir şey yapamaz. Aykırı gidenlerle uyuşamaz. İki zıt şeyin muhabbeti, bir kalpte, bir arada yerleşemez. İki zıttan birini sevmek, diğerine düşmanlığı icap eder. Bu dünya nimetleri geçicidir ve aldatıcıdır. Bugün senin ise,